Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin Muhammedin İbni Abdullah aleyhi aftarussalati ve teslim Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala Teala'ya zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne Kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi hamdu senalar olsun Bütün övgüler onadır, ona yakışır onun insanlık için seçmiş olduğu peygamberlerin sonuncusu Efendimiz Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve ahl-i beytine, ashabına ve kıyamete kadar Allah'a üyeleyecek, peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahü Teala salat ve selam eylesin. Evet, bugün Allah nasip ederse inşallah kardeşler, geçenki derse zaten sıralamıştık, talep ettiğiniz, istediğiniz bir takım hususlar varsa, Onları sıralamaya alalım diye onların içerisinden belki önemini biraz haiz gördüğümüz belki çok fazla ders halkası olarak pey ders silsilesini gerektirmeyecek olan diğer cemaatlere karşı yaklaşım ya da Müslüman gruplara karşı yaklaşım inşallah onun hakkında birkaç kelam edeceğiz. Zira diğer konular, dediğimiz gibi 2-3 ders ardı arkasına geleceği için, bir de haftaya cumartesi, Allah'u alem ben ders burada olmayacağım için, herhangi bir kopukluk olmasın diye, bu sebepten dolayı inşallah dedim bunu işleyelim, öbür ardı arkasına gelecek olan dersleri de inşallah işleriz. Her grup kendisinin haklı olduğunu iddia eder. Peki bunların hangisi en doğrudur? Grupların ya da cemaatlerin ya da fırkaların hangisi daha doğru? Bugün öyle fakrlaşmış olan gruplar, düşünceler var ki kendi içlerinde bile ihtilaf halindeler. Kendi içlerinde bile ihtilaf halindeler. Çünkü haktan sapmış olanın, doğrudan sapmış olanın ihtilafının fazlalığı kaçınılmazdır. O yüzden Allah azze ve celle Nebi suresini ifade ederken amme yetesaelun alindebe'il azim lazihum fihi muhtelifun. Onlar sana ne yapıyorlar? Büyük haberden soruyorlar. Öyle bir büyük haber ki onlar onda ihtilaf halindeler. Yani inkar edenlerin inkar boyutları ve yanlışa sapmış olanların yanlış boyutları çok farklı. Dolayısıyla hangi grup daha doğru, hangi grup daha hak üzerine diye bir soru işaretli cümle kurulursa, bizim buna temel olarak verebileceğimiz cevap şudur. Ana başlık olarak verebileceğimiz cevap şudur. Hangi cemaat Kur'an ve sünnet tarafından, evvelen itikaden, sonra fıkhi açıdan, daha az eleştiriye tabi tutuluyor ya da eleştirisi Kur'an ve sünnet tarafından uyarılıncaya kadar sürüyorsa o cemaat en doğru yolda olan ya da en doğruya yakın olandır. Tekrar ediyorum. Hangi cemaat Allah'ın indirdiği vahiy tarafından, yani Kur'an, sünnet ve tabi ki bununla bağlantılı olarak sahabenin hayatı, yaşantısı. Hangi cemaat Allah'ın indirdiği vahiy tarafından evvelen itikaden, yani önce itikadi bakımdan, sonra da fıkhi bakımdan, en az eleştiriye tabi tutuluyorsa, Burada neden en az eleştiriye tabi tutuluyor kaydını düşüyorum. Eleştiriye tabi tutulmayacak kadar doğru da olabilir. Ama biz farklılıklar zaten mevzu bahis olduğu için doğru da zaten bir tane. iki tane doğru olmaz. Üç tane doğru olmaz. Dört tane doğru olmaz. Hangi görüş olursa olsun, bir tane doğrudur. Bu Allah'ın yaratmış olduğu hakikattir. Bir şey ya alttadır ya üsttedir. Ya sağdadır ya soldadır. Ya öndedir ya arkadadır. Ya ağırdır ya hafiftir. Seveceğin iki çift yaratmış Allah Azze ve Celle. Ya acıdır ya tatlıdır. Ya haktır ya batıldır. Sonuçta doğru bir tane. Ki fıkhi hususlarda da aynı. İmam Malik ne diyordu? Sahabeden bana miras hukukunda beş ayrı görüş geliyor. Bunlardan... Şüphesiz ki dört tanesi hatalıdır, bir tanesi doğrudur diyordu. Doğru bir tane, iki tane doğru olmaz. Bu farklılıklar söz konusu olduğu için ben en az eleştirilen anlamında kullanıyorum. Yoksa eleştiriye tabi tutulmayacak kadar Allah'ın iziyle doğruya isabet etmiş ise zaten o Allah'ın dost doğru yoldadır. Allah'ın indirdiği vahiy tarafından, evvelen itikaden sonra fıkhi olarak en az eleştiriye tabi tutulan ya da eleştirisi vahiy tarafından uyarlana kadar süren. Yani ne olabilir? Bir cemaat düşünün ki bir cemaat devam ediyor, doğru yola devam ediyor. Ya da bir çalışma içerisine girmiş ve bilmiyor. Bilmiyor, farkında değil. Bir takım meseleleri belki duyma bile duymuş değiller. Bugün Mesela Türkiye'de tevhidi düşünen, hakikaten muvahhid olarak Allah'a birlemiş ve Allah'ın davası üstün olsun diye çaba sarf eden birçok Müslüman var, emin olun ki daha isim ve sıfat tevhidini duymuş değil. Yani müteşabih, ayetler hususundaki yaklaşımın gerçekten ehli sünnet ve cemaate göre nasıl değerlendirilmesi gerektiğinden daha haberdar değil. Dolayısıyla eleştirisi de uyarılıncaya kadar süren cemaat hangisi en az eleştiriye tabi tutuluyorsa ya da uyarılıncaya kadar sadece eleştiriliyorsa Burada birinci kaydımız ney? Evvelen ne dedik? İtikaden, i'tikat bakımından, akide bakımından. Akide bakımından bir kere sınıfta kalmış olan bir grubun fıkhi boyuttan mükemmelliği hiçbir şey ifade etmeyecek. Hiçbir şey ifade etmeyecek. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin katında zaten akidede herhangi bir şekilde yanlışlık var ise amel zaten batıldır. Çünkü akidedeki, itikattaki bozukluk küfürdür, şirktir. Ve alemlerin Rabbi Tebarek ve Teala bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben ne demiştir? in اِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ Ey Peygamber eğer sen şirk koşarsan, yani imanın dışına bir fiili işleyip de şirke düşersen, şirk ameli işlersen senin amellerin bile silinir, süpürülür. Bu Allah Azze ve Celle'nin tehdidi. Senin amellerin bile silinir, süpürülür. Hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla akidesi bozuk olan bir adam sabaha kadar vallahi her gün namaz kızı teheccüd kılsın. Akidesi bozuk olan bir insan her sene hacına gitsin. Sakalarını göğsüne uzatsın. Cebinde Allah yolunda infak ettiği için para kalmayacak kadar cebine gelmiş olan parayı akşamı bekletmeden infak etsin. Zekatının fazlasıyla versin. Eğer ki akidesinde bir bozukluk var ise لَيَحْبَطَنْ عَمَلُكُ Vallahi amelleri boştur ve suratına vurulur. Çünkü önce Allah Azze ve Celle kulundan kendisine karşı dik durmasını ve kendisine olan İman ve inanç bakımından netliğini bir kere şart koşar. O yüzden Allah Azze ve Celle şirkin dışında diğer amelleri affedebileceğini söylemiş. Ve ne demiştir? İnnallâhe lâ yeğfiru yushrake bihi ve yeğfiru mâdûne zâlike lemen yeşâ. Allah kendisine ortak koşulmuş olmasını ne yapmaz? Bağışlamaz. Hiçbir şekilde müsamahası yoktur Allah Azze ve Celle'nin bu hususta. Rahmeti her şeyi kuşatmış olan alemlerin Rabbi, dünya kadar günahla gelsen, dünya kadar sevap yazar, yine seni affederim diyen alemlerin Rabbi ne yapmıştır? Bir şart koşmuştur. O da nedir? Şirk koşmadan gelirse. Ve şirk hususunda alemlerin Rabbinin hiçbir müsamahası yoktur. Çünkü bu doğrudan alemlerin Rabbinin zatıyla, sıfatlarıyla ve isimleriyle alakalıdır. Sen kulsun Allah'a iman etmişsin Ayağın sürçmüş Allah korusun gitmiş haram işlemişsin Ama Rabbin olduğunu bilmişsin Dönmüşsün mağfiret istilemişsin Haram olduğunu bile bile işlemiş Ve dönmüş mağfiret istemişsin Rabbinin rahmeti geniştir Ama sen Rabbinin O hükmünü Haram olan hükmünü tartışmaya açarsan Orada hiçbir şekilde Allah'ın müsamahası yoktur Çünkü Allah kibirlidir Allah yücedir Hiçbir ortağı benzeri yoktur ve kimse ona ortak olamaz. O yüzden sen Allah'ın hükmünü tartışmaya açtığın an Allah'ın zatı ile sıfatı, isimleri ve bunların tecelli şekliyle sen doğrudan ne yaparsın? Oynamaya başlarsın. Allah'ın buna müsamahası yoktur. O yüzden Allah Azze ve Celle nedir? Allah Azze ve Celle لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Yahudilerden, yine Hristiyanlar, Hz. Davut Aleyhisselam'ın diliyle, Hz. İsa Aleyhisselam'ın diniyle lanetlendiler. Şirke düşenleri lanetlendiler, mel'undurlar. Ve Allah Azze ve Celle itikat bakımından, akide bakımından bir kere kendisini bozuntuya uğratmış olan zihniyetin hiçbir şeye değer vermediğini ne diyor ayetinde çok açık bir şekilde? ve kadimna ila ma amilu min amalin fejaalnahu haban mansura ve kadimna ila ma amilu onların işliye gelmiş oldukları şeylerin önüne biz başka bir şeyi geçirdik onlar belki namaz kıldılar onlar belki ibadet ettiler onlar belki iyilik yaptılar onlar belki güzellikte bulundular onlar belki insanlara ıslah etme sulh etme adına bir takım şeyler yaptılar yaptılar yaptılar, yaptılar. Komşuların arasında belki ıslah ettiler, alışverişlerinde belki doğruydular. Bunlar güzel olan şeylerdi, amelleriydi. Ama ve kadimna ila ma amilu min amelin ondan işlemiş oldukları amelin önüne biz bir şey geçirdik. O da ne? Şirk koşan kişinin amelleri reddidir. Reddedilir. Fe cealnahu ve onların yapmış olduğu amelleri unufak ederiz. Toza dumana çeviririz yüce Allah Teala. Toza dumana çeviririz. Üff dediğinde uçar gider ya, uçar gider bunlar. Toza domana çevir. Çünkü şirk Allah'ın affetmediği yerdir. Dolayısıyla cemaatleri önce bizde ne yapacağız? Cemaatleri değerlendirdiğimiz zaman akide ve itikat olarak, öncelikli olarak ne yapacağız? Buna göre değerlendireceğiz. Yoksa akidesi ve itikadı bozuk olan bir cemaat, akidesinde şirke düşmüş, itikadında batıla düşmüş ya da itikadında küfür bulunduran bir cemaat, Zaten bir kere Kur'an'la, ile bağlantısı kalmış olan bir cemaat değildir ki ona yakınlığı şöyle dursun. Öyle değil mi? Yani akidevi olarak batıla düşmüş olan bir cemaatin, itikat olarak bozukluğa düşmüş, fesada uğramış olan bir cemaatin, fıkhi olarak mükemmelliği olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Akidesiz dumura uğramış olan bir cemaatin ya da grubun, her bir müntesi bir hafız olsa, hafız yetiştirirse ne yazar? Yetiştirmese ne yazar? Akide olarak şirke düşmüş ve Allah'ın düşmanlarıyla dostluk içerisine girmiş olan bir cemaatin efendim çocuk faaliyetleri, kadın faaliyetleri olsa ne yazar? Olmasa ne yazar? Çünkü Allah <gülüyor> Eğer şirk koşarsan Allah amellerini batıl kılar demiş zaten, boşuna uğraşırsın. Çünkü sen bir kere itikaden zaten gitmişsin. Dolayısıyla kişi ilk önce <gülüyor> <Affedersiniz>. <gülüyor> İlk önce itikadından sorulmuş olma gerçeği ile karşı karşıya gelir. Akidesinde herhangi bir şekilde tezat olan bir kimse ya da bozukluk olan bir kimse nedir sonuç itibariyle? Zaten kaybetmiştir. <gülüyor> Ve kaybetmiş olan, akidevi olarak kaybetmiş olan bir kimsenin fıkhi boyuttaki Hiçbir şeye biz ne yapmayız? ve itibar etmeyiz. Tipine, kılığına itibar etmeyiz. Efendim bilgisine, bilmesine itibar etmeyiz. Ya onlarda da mürekkep yalamış adamlar var. Ya mürekkep yalamış adamsa bu adam Allah'tan korkmadan nasıl kafirlerle oturup onlarla işbirliği içerisine girip de imandan ve dinden taviz verebiliyor? Nasıl beceriyor bunu? Müslümanların aleyhine kafirlerin lehine nasıl bir tavır ortaya sergileyebiliyor? Bunu nasıl yapıyor? Bunun Yani sahabe buna alim mi derdi? Fazla bilmiş olmak ilim değil ki. Sahabe bildiğiyle amel etmeyeni alim demezdiler ki. Denilmezdi de zaten. Çünkü İmam Şatibin'in dediği gibi ilimden maksat nedir? Şer'i ilimden maksat. Bir kimsenin amel olarak salih düzeyine çıkıp Allah'ın razı olacağı ameli işlemiş olmasıdır. Şer'i ilim vesiledir, amaç değildir. Şer'i ilim vesiledir, amaç değildir. Dolayısıyla bu adam ilmi elde etmiş. Tamam bitmiş bunun işi. Hayır. Çünkü o ilim amel edilsin diye var. Eğer amel etmiyorsa batıldır. Hele bir de amel etmediği boyut, itikadi ise Allah onun ilminin fazlalığına hiçbir değer vermez. Dilini soluyup çıkaranın durumunu biliyorsunuz. Öyle değil mi? Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden duası müstecap olan yani Allah'ın katında duası kabul olanlardan olan ve o seviyeye yükselmiş olan bir adam bir alim ilimde derinleşmiş takvası yerinde ve öyle ki duası kabul olanlardan diye geçmiş. Allahu Teala ona bu şekilde ikramlarda bulunmuş. İlmi var. Hatta Allahu Teala biz ona ilim verdikten sonra diyor ayetinde. Ve ondaki ilmin varlığını da alemlerin Rabbini yapıyor ifade ediyor. Ama arkasında ne diyor? Biz ona ilim verdikten sonra gerisin geriye, topu üzüle gerisin geriye dönen kimsenin hali. Onun durumu dilini dışarıya solumuş, dili dışarıda kalmış bir köpeğin durumuna benzer. Uyarsan da bir, uyarmasan da bir. Konuşur, konuşur, durur. Dilini hiç almaz içeriye. O kadar da bilgilidir belki de. Ama allah Teala onun durumunu köpeğe benzetiyor. Niye? Sadece dili dışarıda onun. Konuşuyor sadece. Yapmıyor ki. Ne yaptı bu adam? Allahu Teala ona ilim verdikten sonra dediği halde ne yaptı bu adam? Bu adam sadece duasını. Birkaç rivayet var. Onları kısa kısa anlatayım. Bunlardan bir tanesi buna dediler ki kafirler Bizim için sen duan kabul oluyormuş. O da olmaz dedi, yapamam böyle bir şey dedi. Altınlar verdiler, dünyalıklar verdiler. Adam evinde hanımıyla istişare etti. Adam önünde servet açıldı, mal mülk var. Bir duaya en sonunda ona dayanamadı ve o kafirlerin lehine dua etti. Bu birinci rivayet. İkinci rivayet, o da ney? Buna dediler ki bize yardım et, bize dua et. O dedi ki ben sizin için dua etmem ama size bir yol göstereyim. Ne yapın? Müslümanların içerisinde onların huşusunu kaçıracak olan günahlar yayın. Onların içerisinde kadınlar gönderin. Kadınlar onların içerisinde girsin çıksın o gruplara. Tamam mı? Bu şekilde onların içerisinde günahı yayın. Allah zaten bereketini alır onlardan. Dolayısıyla siz de kazanırsınız dedi. Bunun gibi birkaç rivayet. Ne olursa olsun. Bu adam ne yaptı? Allahu Teala ona... İlim verdiğimiz diyor bak ilim verilmiş ona. Sırf bir seferinde Müslümanların aleyhine, kafirlerin lehine tavır koyduğu için Allah azze ve celle onun küfrünü beyan etti. Ve topuğu üzerinde gerisin geriye ayet ete sıyrıldı çıktı imandan. Gördünüz mü? Ne çok okumuş adamdı diyeceksin. Ne mürekkep yalamış. Mürekkep yalamışı falan geçin. Doğru ortadadır. Allah'ın vahyi ortada Ve herkes kendisine buna göre çeki düzen vermek zorundadır. Bu kadar. Dolayısıyla o cemaatin bu grubun içerisinde de okumuş bilen var. Bu grubun içerisinde bilen var. Ya sen bizim hocayı biliyor musun? Adam 40 sene bu işin içerisinde medreseden kafayı kaldırmamış. Adamın bölgesinde mürekkep kalmamış. Yutmuş, yitirmiş, bitirmiş. Öbüründe de var, öbüründe de var. Niye bu farklılıklar madem öyle? Madem bu ilim ehliyse nasıl olur da Allah'ın hükmüne rağmen hükümlerle amel edilebileceğini nasıl söyler bu adam? Eğer bu adam ilimden nasip almış ise nasıl olur da bu adam Allah'tan başkasına yardım istenilebileceğini nasıl söyler böyle bir şirki? Nasıl dayatır insanları? Dolayısıyla önce sorgulama nedir? İtikadi alandadır. İtikadi alandan sorgulama yapılır. Zira itikadi alanda herhangi bir şekilde sapma varsa Dediğimiz gibi bunun gerisi bir kere hiçbir şekilde ne yapmaz? Hiçbir şeylere itibar edilmez. Çünkü Allah Azze ve Celle onlarla bağını zaten ne yapmıştır? Koparmıştır. İfadelerine İslami gelecek adını dayamış olmaları hiçbir şekilde söz konusu değildir. Efendim bir zamanlar hani Türklük dediler. Ondan sonra İslam ve Türklük dediler. Ondan sonra İslam ve Türklük diyenler, Türk ve İslamlık diyenleri reddettiler. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi biri Türklük diyor, biri Türk-İslam diyor, öbürü İslam-Türk diyor. Şimdi İslam-Türk diyen öbürleri reddediyor. Şimdi Türk-İslam diyen de Türklük diyenleri reddediyor. Ebu Hanife'nin bir ifadesi var. Ebu Hanife diyor ki, Allah kese rahmet eylesin. adam bir tanesi bir odun parçasını almış, onun altın olduğunu savunuyor. Altın olduğunu iddia ediyor ve altın olduğunu ispat edebilmek için konuşup konuşup duruyor, tartışıyor. Başka bir tanesi de diyor, bir demir, sıradan bir demir parçası almış. O da onun altın olduğunu iddia ediyor. Ve onun altın olduğunu ispa iddia edebilmek için, diyor, ispat edebilmek için tartışıp tartışıp duruyor. Öbürü de başka bir madde almış. İşte plastik gibi bir madde almış. O da onun altın olduğuna yemin ediyor. O da diyor onun altın olduğunu ispa, ispat edebilmek için tartışıp tartışıp tartışıp tartışıp duruyor. Arkasında ne diyor bu Hanife? İşte bu üç kişi diyor altını bilmedikleri hususunda müttefiktirler. Yani ittifak halindedirler. Bu üçü de altının ne olduğunu bilmiyor. Şimdi bu üçü de İslam'ın ne olduğunu bilmiyor. Öbürü de aynı. Öbür tarafta öbürü de çıkmış. Efendim o da davasına önce Kürtlik diyor. İşte önce kendi memleketimiz hani Kürt olarak kendi toprağımız olmalı. Ve o olsun diye gerekirse eski düştük dinlerinden bile nasipleniriz. İslam'a da ses çıkartmayız diyor. Öbürü kalkıyor yok Kürt İslam diyor. Öbürü kalkıyor, yok İslam Kürt diyor. Yani bu şekilde belki ifade etmek durumunda olanı belki duymadınız ama bunların ben altını açacak olursam şu grup, şu grup diye bunların da kimler olduğunu ortaya koyarım. Bunlar nedir Allah aşkına? Bunlar nedir? Bu ne biçim yoldur? Bu ne biçim harekattır? Bu ne biçim gruptur? Ezanlar, efendim... İslami şiarlar, şuurlar bunlar, biz Müslümanız, İslam'ın geleceği. Yani sizin bunları hak görmüş olma ihtimaliniz var mı? Allah Azze ve Celle Resulü'nü hak olan davasının hakim olması adına kendisine emretmiş olduğu yolda Allah'ın Resulü'nün İslam ve iman davasının dışına başka bir davayı, başka bir iddiayı hiç bulaştırmasına müsaade etti mi? Halbuki Seyyid Kutub'un dediği gibi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam için çok güzel bir imkan vardı. Çünkü Araplar milliyetçiydiler, çok ciddi milliyetçiydiler. Bir de dışlanmışlardı. Yani İran'ı, Mısır'ı, diğerleri, Roması, Bizanslıları dışlıyordular. Eğer ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Arap İslam deseydi, Arap deseydi, Arap İslam deseydi, İslam Arap deseydi, böyle bir şey bütmüş olsaydı Araplar zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emri altında, hali hazırda, hazırda bekliyordular diyor. Neden Şi'bi Ebi Talep'te 3 sene açlıkla karşı karşıya kalmak gibi bir zorlu yolu Allah onlara emretti? Çünkü bu davaya başka hiçbir beşeri ideolojinin pisliği bulaşmayacaktı. Bu dava tek davaydı, o da Allah'ın davası, o da İslam davası ve o da Müslümanların davası. Bu davaya da kim iman etmişse bütün Müslümanlar kardeştir ve onların da Allah'ın katında en hayırlı olanı Allah'a en yakın olanıdır. Şimdi böyle itikadi olarak davasına bir takım pislikler, cahiliye pislikleri bulaştırmış olanlar. Ucundan ya da kıyısından kimisi bayrağı çeker. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne diyor? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam her kim ki İslam bayrağının dışında cahiliye davalarına herhangi bir dava adına bayrak açarsa, onun adına mücadele ederse ve onun altında ölürse cahiliye ölümüyle ölür. Cahiliye ölümü ile ölür. Bitti. Kimileri bu dav bayrağı ta yukarıya kadar çekerler. O hiç fark etmiyor. Türk'ü olur, Kürt'ü olur, arabı olur. Ne olursa olsun. Ta yukarıya çekerler. Kimileri yarıda. Yani kendi İslam davalarıyla yarı yarıya çekerler. İşte bir tarafta la ilahe ille bayrağı, bir tarafta kendi bayrakları. Kimileri de o, o kadar da sapmış değillerdi de biraz alttan ama hala bulaşmışlık var. Hatta o kadar pislik bulaşmış ki tağutun askeri öldüğü zaman acıyacak kadar... Havut'un askerinin başına bir şey geldiği zaman ya yani içten içe öbür taraftakiler ikisi de dava ne dava batıl dava. İçten içe hala içinde bir şeyler saklıyor, besliyor bu. Hala cahiliyeden içinde var. Hayır. Şimdi bu davalar adına oluşturulmuş olan bir cemaat ile senin sırf İslam davası demiş olan demiş olman nasıl bir arada olacak? Mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü bir kere bunlar itikadi ve inanç bakımından Müslüman olarak sahip olman gereken bir dava. Ve sen bu davayla yanaşma bile onlara yanaşamıyorsun. Onlar seni itiyorlar zaten. Onlar zaten seni itiyorlar. Ve senden olsa bile Senden olsa bile senden nefret ediyorlar. Sen akraban olsa bile şu an başımızdaki diyor efendim bir imkan verse ben önce diyor seni ortadan kaldırırım diyor. Ve hatta öbürüyle iyi sen akraban oldu halde seninle kötü oluyorlar. Örnekleri başmak istemiyorum. Uyuşma mümkün değil ki. Uyuşamazsın çünkü senin davan temiz, tertemiz. Sen sadece Allah diyorsun. Allah'ın hükmü diyorsun, İslam davası diyorsun. Başka hiçbir davayı ben ben bu tertemiz davama bulaştıramam. Bulaştırırsan temiz kalmış olmazsın. Allah sana direkt pislerin arasında kaydediyor zaten. Çünkü Allah sana böyle bir hak vermiyor. Allah sana öyle bir hak vermiyor. Allah'ın davası tertemiz olan davadır ve öz olan dava budur. Hepiniz i̇bn Adem'in oğulları değil misiniz? Öyle deme, deme Allah'ın Resulü Aleyhisselatı. Hepiniz Adem'densiniz, Adem'de topraktandır. Şimdi sen onlara bir araya gelme mümkün mü? Değil. Efendim gelelim başka başka cemaatleri. Kimileri bunlardan uzak. Almışlar baş başına bir yol, gidiyorlar. Yani o kadar uzak ki Bunlardan uzak olacağız diye adamların dünyaya gözünü açtıkları yok. Neler cereyan ediyor, neler dönüyor, kim neyle hükmediyor. İmam Bir Gibi'nin bir sözü var. İmam Bir Gibi'ye dediler ki, İmam bilginin fetvasında diyor ki, bugün diyor birisine sorulsa, nasılsın dese, o da elhamdülillah. İyiyim derse kafir olur. Bu nasıl iştir? Açıkla iman bir gibi. Bir adam elhamdülillah iyiyim derse nasıl kafir olur? Bir Müslüman bunu diyor çok rahat rahat söyleyemez. Allah'a isyanın edildiği, Allah'ın hükümlerinin aşıldığı, Peygamber'in sünnetinin bir tarafa atıldığı, Efendim hayatı görüyorsunuz. Hele bugünkü daha rezil, daha rezalet içerisinde Allah bizleri esirgesin. Böyle bir hayatın içerisinde diyor, bir sahabeye sorsaydınız nasılsın diye. Sahabe sana elhamdülillah rahatım yerinde, tıkırında gidiyor. Hiçbir şey. Çocuklara da ev verdin mi deme keyfime. Askerlikleri de yaptılar. Onlara da e verdin mi deme keyfime. Böyle bir sahabe çıkar mı diyor ya. Allah'ın hükümlerine çiğnendiği, Allah ve Rasulü'ne isyan edildiği ve bu isyan artık dile döküldüğü, kol gezdiği bir yerde sahabenin elhamdülillah, oradaki elhamdülillah'tan kastı yani rahat, her şeyin yerinde. değil mi? tıkırında. Suya sabına da dokunmadım, her şeyin güzel. Onu kastediyor. Onu kastediyor. Şimdi böyle bir cemaat çıkmış, bunlarla hiç işi yok. Çekilir bir kenara, Hatta tağutlar ve zalimler ve kafirler onlardan bir şey talep edecek olsalar koşa koşa giderler. Koşa koşa giderler. Yeri geldiği zaman Müslümanlara karşı ihanet ederler. Müslümanları kafirlere teslim ederler. Emir icabı ne yapalım diye Müslümanların başına gelenlere göz yumarlar. Ama sorsanız ahlak, ifşa düşüyor onları için. Bir kere tağuta zalime karşı, dünkü cuma namazında işlemiş olduğumuz İmam Müslim'in rivayetinde geçti. Hatırlıyorsunuz. Hani geride kalan ile hardal tanesi kadar iman yoktur. Zaten bir tarafta batıldadırlar. Zaten öbür tarafta itikadın adamlar Allah Azze ve Celle'nin bahsetmiş olduğu, kendi zatının birliği, sıfatlarının, isimlerinin birliği ve zatıyla alakalı olan her şeylerdeki ortaksızlığı ve tekdenliğine, Adamlar ortak koşuyorlar. Allah Azze ve Celle allâmul hüyûb, gaypleri filan odur. Göğüslerde sudur göğüslerde olanı ben bilirim diyor. Bu adam ne diyor? Benim nereden ne yaptığımı, içimden geleni şeyhim bilmiyorsa zaten şeyh olamaz diyor. Adamın İslam'a girmesi küfürden zaten. Ya Anlatabiliyor mu Adam tövbe ediyor ya, bir de tövbe alıyorlar elden. Adam İslam'a girerken küfre giriyor daha. Şeyhim kalbinden geçene bilmiyor zaten şeyk olamaz diyor. Allah azze ve celle'nin sıfatları onlara veriliyor. Onları Allah'a benze Allah'ı onlara benzetmiyorlar ama onları Allah'a benzetiyorlar. Fiili olarak mı böyle? Merkezi onları koyuyorlar. Allah Azze ve Celle dururken onlardan yardım diliyorlar. Bunlar bizim Allah'ın Allah katındaki yardımcılarımızdır diyorlar. Yani itikad olarak sorguladığınız zaman kaç tane cemaat kalacak geriye fırka? Onu bir tartışın önce bir. İtikad olarak önce sorgulamak zorundasın. Çünkü bu Allah Azze ve Celle'nin zaten sorgulaması. Akide olarak sorgulamak zorundasın. Ve akide olarak Herhangi bir sapmaya yeltenmiş olan bir kimsenin, sizin onun ile irtibatınız nedir? Uyarmaktır. Uyarmaktır, hücceti onlara kaim eylemektir. Hücceti onlara götürmüş olmaktır, uyarmaktır. Bu kadar. Onun dışında hiç mi bir işbirliğimiz olmaz? Hiç mi bir işbirliğimiz olmaz? Yani bir hayır hasenatla hiç mi bir işbirliğimiz olmaz? Ya biz bunu kafirlerle bile yapıyoruz. Yani asli kafirlerle bile yaparız. 3-4 tane kafir gelsin, asli kafir. Desin ki bize efendim bizim köyümüzde 3-5 tane garip var. Gelin bir organize yapalım. Şunları doyuralım. Ayakları çıplak. İşte gariban. Hani mazlumun dini sorulmaz denilmiş ya. 3-4 tane hadi onlara bir organize yapalım. Yaparız. Ama ne şartla yaparız? Bizim bir eksenimiz var. Bu ekseni hiçbir zaman saptamayacaksınız, kaçırmayacaksınız. Yani diğerleriyle olan bizim eksenimiz nedir? Gerek başta, gerek ortada, gerekse sonda. Hangi iş birliği ya da ortaklık ya da beraberce bir amelde bulunulursa bulunursun. Gerek başında, gerek ortasında, gerek sonunda tevhid eksenine hiçbir muhalefet olmayacak ve arz etmeyecek. Hiçbir şekilde. Atabildim mi? Adamlarla mesela bir zaman alış bir ortak hayır çalışması yapalım. Yapalım. Tamam biz kendi cemaatimizin ismini yaymak ya da efendim bir cemaat kuruluşu olarak bunun bayrağını dikmek istemiyor. Böyle bir şartla koşmuyoruz. Bir. Çünkü biz zaten Allah rızası için Allah'ın izniyle yapıyoruz. Çünkü maksat odur Allah görsün. Adam yok diyor. Eğer siz de böyle bir şey yapacaksak diyor, bayrağımızı biz asarız diyor cemaatimizin bayrağına asarız. Grubumuzun bayrağına asar. İyi de sen bunu asacaksın, reklamını basacaksın ve diğer insanlar sana tabi oldukları zaman onları sürükleyeceğin nokta yine tevhid eksenine ters. biliyor muyum? O zaman yine dururuz. Hayır. Çünkü yapmış olduğumuz amel hiçbir zaman ne yapamaz? Tevhid ekseninin dışına çıkmayacak. Çünkü bir salih amelin amel olabilmesi için, bir amelin salih olabilmesi için hem başta hem ortada hem sonda Allah rızası için olmuş olması ve meşru olması şart. Eğer bize deseler ki bir haftalık bir çalışma var. 24 saati Kur'an'a uygun, 24 saati ikinci günü İslam'a uygun, sünnete uygun, hepsi ama en son günün ikindisinden sonra 3 saatlik işte kör olsun, ne yapalım İşte onlar bu müsabakada bir işki, seansı düzenleyecekler. Ne yaparsınız? Nedirsiniz? Ya Dört buçuk gün bize kar mı diyeceksiniz? Hayır. Başında da, ortasında da, sonunda da batıl olmayacak. Çünkü def'ül mefsedeti mukaddemun ala celbil masalih Batılın, mefsedetin, fesadın def edilmesi, dışlanması elde edilebilecek maslahatın önüne alınır. Önce asıl odur. Ve Allah kişiye gücünün üstündekini yüklemez. <gülüyor> Dolayısıyla diğer bir grupla, biz kafirlerle bile işbirliği içerisine gireriz. <gülüyor> İşin kendisi şayet İslam'a muhalif değilse, küfre, kafirlere, hiçbir şekilde tevhid eksenine zarar getirmeyecek ve tevhidin dışına olan herhangi bir organizeyi ne yapmayacaksa desteklemeyeceksin. Dediğim gibi adam yardım kampanyası düzenlemiş. Afrika'dakilere yardım. Hayır bak beraber gidelim falanca köydekilere şuradakilere yapalım. Ama sen Afrika'dakiler dediğin zaman kendi kurumunun adını oraya koyuyorsun. Ki senin orada ne yaptığın bile bilinmiyor. Orada kimlere verdiğinizi de biz çok iyi biliyoruz. Afrika'da nasıl adam kayırdığınızı da çok iyi biliyoruz. Hatta Afrika'da bizim gibi Müslüman olan, Müslüman olduğunu söyleyen insanlar kendi itikadınıza ve batınıza çağırabilmek için misyonerlik faaliyeti yaptığınızı da biliyoruz. Ben nasıl sana yardım edeyim? biliyor mu? Ama bunun dışında dediğimiz gibi insani ilişkilerde herkeste nasıl ki bir iş olabilirse her grupta da iş olabilir. Biz taassup sahibi bir grup değiliz. Hak neyse odur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kıtlık baş gösterdiği zaman hiç kimse beklemiyordu. Müşrikler. ya Bu müşrikler Medine'ye savaş açan müşrikler. Bu müşrikler Medine'deki İslam karşısındaki tek kale olan o zamanki küfrün kalesi Mekke insanları müşrikler kıtlık gösterdi değil mi Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam hicretin 6. senesi olsa gerek inşallah yanlış hatırlamıyorum. Aleyhisselatü vesselam oraya da yardım mı gönderdi? Onlara yardım gönderdi. Biz bunu yaparız biz. Yani tabiri caizse akidevi olarak sizden ayrı olduk diye de insanlıktan haşa çıkmadı bu ayrı bu ayrıdır. İnsani ilişkilerle, insani hukukun devam ettiği noktalar vardır. Bu ka asli kafirlerle bile vardır. Ki sizinle olmasın mı? Sizinle tabii ki olacak. Ama bir beraberlik mi? Uzlaşmamız mümkün değildir. Biz onların batıllarını övme, övmeyiz, onları zikredemeyiz, onlara yeltendiremeyiz. Onları güzel göstermek gibi bir duruma kesinlikle düşemeyiz. Çünkü biz gerek dilimizle gerek amellerimizle hakka çağırmış olmak durumundayız. Fiili olarak batıla destek vermeyip de dil olarak batını hoş gösteren bir kimse Allah'ın katında netice aynı değil mi? Öyle değil midir? Fiil olarak uzak duruyor adam ama dil olarak da övüyor. Ya da dil olarak da güzel gösteriyor. Kardeşin işlediği bir ders vardı, hidayet, hidayete karşılık sapıklığı satın almak diye bir ders işlemişti. Ya e de cuma namazı mıydı, neyse. Allah-u Teala ifadesi neydi? Onlar hidayete karşılık sapıklığı ne aldılar? Satın aldılar. Ula ikellevi neştara mu dalalete Onlar hidayete karşılık sapıklığı satın aldılar. Satın alınan şeyin önce neyi gerekli? Bir şey satmak istiyorsunuz ya da bir şey satmak isteyen önce onu ne yapar? Reklam eder değil mi? Reklamını yapar ki tanıtacak. Reklamını yapacak ki satış olsun. Bugün nice Müslüman'ın diye insanlar var Batının reklamını yapıp yapıp duruyorlar. Onları satın alan insanlara siz bunları yönlendiriyorsunuz. Siz bunları yönlendiriyorsunuz. Geçenlerde benim oğlana dedim Allah hepsini kurtarsın. Çıktık oradan aşağıya doğru gelirken orada bir büro var. Şey bu takımlar maç oynarken hani atıyorlar ya kumar gibi. <gülüyor> he, wet büro mu diyorlar? Ne diyorlarsa he. Şimdi orada pencereleri de açmışlar kenarından geçerken pencereleri açık, koca koca pencereler. Tabii içeriye 6 belki üç dört tane de şey koymuşlar büyük büyük ekranlar koyuyor maç oynuyor. Dedim bak bak şu içeri görüyor musun? He. Bak içeride bak şimdi dedim. Evinden uzak, çoluğundan çocuğundan uzak, çoluğundan çocuğundan haberi yok. Efendim hanımın nedir, ne durumdadır haberi yok. Yiyecekleri, içecekleri belki ondan bile haberi yok. İşten çıkmış, belki onlar da çıkmış gelmiş. Bak içeride oturan adamları görüyor musun? Onlar bir zamanlarda küçüktüler dedim bak. Şimdi sen alırsın, efendim bir takımdır diye tutturmuşsundur. Efendim Feneri'dir, Trabzonu'dur, Karatasaray'dır bilmem ne, neyse. Bunları tutturmuşsun. Ve sen bir yere gittiğinde öbürüyle bundan dolayı tartışıyorsun. Ben bu takımı tutuyorum. Sen hangisini tutuyorsun diyorsun. İşte biz yendik, oyunduk diyorsun. Bak bunların hep böyle sen, senin kendi yaşındakilerle öbürdekiler ne yapıyorsun? Bakın reklamını yapıyorsun. Bunu normalleştiriyorsun. Ve onlar da büyüdüğü zaman gelecekler burada. Bunu oynayacaklar. Sen neye sebep olduğunu biliyor musun dedim. Hele bir de tutarlar. Ya arkadaş para alın bari ya. Ya elin adamı arabasında reklam bastırıyor. En azından 3 bin lira alıyor 2 aylığına. Sen reklamını yap Bunlar bedava. Bedava ilan tablosu. Tişörtler, efendim sporların tişörtleri. Üzerinde yazıyor Fenerbahçe. Yok Trabzon sipari. Gezici bedava ilan tabeli. Ne kazanıyor Kaç veriyorlar? Ulan duran tabelaya ilan ile gezen tabelanın ilanı da aynı değil. Öyle değil mi? Sen bugün gitsen desen ki ben senin ilanını vereceğim. Adam sana git oradan der ya. Senin araban yok der. Araban var hemşerinin tabela ver. Kaç kilometre geziyorsun der. Ya işe gidip geliyorum. Kusura bakma. Sana para bile vermemdir Ama eğer taksi şoförüysen mi? Taksiysen çok o seni peşine koşuyor. Gel ilan vereyim. Niye? Çünkü geziyor. Her tarafta sokak, sokak buz sokak onlara parayı aldırıyor. Bu da geziyor. Ya bari parayı isteyin ben senin reklamını yapıyorum. Hem duran tabirada değilim ben geziyorum. Neyin reklamını yapıyorsunuz siz ya? ya? Müslüman olarak bunu nasıl yaparsınız siz? Bu adamlar batıla sürüklüyorlar. Bu adamlar Allah'tan uzaklaştırıyorlar. Gençleri peşlerine alıp götürüp kul köle ediyorlar. Perişan ediyorlar. Onlar için bunlar harcadığı zaman sen neye sebep oluyorsun? Televizyondaki filmleri, şunları, bunları. Sapıklık önce ne dedik? Önce reklam edilir. Her şeyin önce reklam edersin. Reklam ettiğinden sonra rağbet görürsün. Rağbet varsa bir de orada yer kalabalık varsa orada kesin bir şey var öyle değil mi? Orada kesin bir şey vardır. Geçen de havalarında gelirken iki bardak su alayım dedim, dedim ya size. Beş altı tane dükkan boş bir tanesi baktım kuyruğa gibi Kesin orası ucuzdur. Haydi oraya. <gülüyor> yani ucuzsa oradadır bir şey vardır orada millet oraya yığılmışsa. Yani millet bir de yığılmışsa orada da bir şey var. Ve bu kalabalıklar orada oturuyorlar. Ve bugün cumartesi maç var mıdır bilmem bilmiyorum da ortalık yıkılıyor belki. Bir araya yıkılmışlar, hep plan yapıyorlar, oraya gidip gelin. Neyin peşindesiniz siz Allah aşkına? Ya siz ölmeyecek misiniz ya? Siz hiç mi hayatı sorgulamıyorsunuz? Ve sen buna nasıl sebep olursun ey Müslüman? Onların reklamını yaparak, diline dolayarak bu sapıklar sen nasıl alet durup da reklamını yaparsın? O yüzden yapmayın. Ve bunun gibi diğer gruplarla, diğer cemaatlerle beraber de İlişkiler ortaya konulurken batılın reklamı yapılmaz. Onların bu şekildeki reklamı yapılmaz. Çünkü insanlar hepsini değerlendirmesi bir değildir. İnsanlar senin baktığın gibi bakamazlar ki. Senin değerlendirdiği gibi değerlendiremez ki. Adam kıt akıllıdır. Öyle insanlar var ki ya falanca kişi var ya he, adam evini bırakmışlar sabaha kadar falanca beraber olmuş. Desene doğru yolda peşine gider adam. Bu kadar cahildir yani Adam bu kadar cahildir. Çünkü sorgulamaktan acizdir. Eleştiri kabiliyeti yoktur. Belki de saftır. Ve saf olduğu için de kandırılır. Reklam boyutunda da onlarla bu şekilde ilişkini yapılamaz? Ortaya konulamaz. İtikadi olarak herhangi bir sapmaya düşmüş olan bir fırka sadece uyarılır. Allah korkusuyla korkutulur ve saflar netleştirilir. Biz sizden değiliz, siz de bizden değilsiniz. Çünkü bizim eksenimiz tevhid Çünkü bizim eksenimiz Allah Azze ve Celle'nin rızasıdır. Ve sizin şu ameliniz Allah Azze ve Celle'nin zatı ile, isimleri ile, sıfatları ile alakalı şu hususta haddi aşar. Ve Allah Azze ve Celle ve men azlemu min men iftara alallahi keziben Yalan yere Allah'a iftira edenden daha zalim kimdir diyor. Ve şirk İnneşşirkele zulmun azim Şirk en büyük zulümdür. Ki itikadi olan şirk normal diğer zulümlerden daha beterdir. Bir insan var 10 tane komşusu var, onunla da zulm ediyor, haksızlık ediyor, kötülük ediyor. Birinin çocuğuna dalıyor, birinin efendim anına dalıyor, birinin tarlasına haddi aşıyor. Kötü bir adam. Öbürü de namaz kıldığı halde şirk koşuyor. Hangisi daha büyük? Allah'ın katında? Şirk koşandır tabii. Kıyas bile kabul etmez ki. Çünkü inne şirkle zulmün azim, sen Allah'a karşı haddini aşıyorsun. Sen Allah'ın hakkını çiğniyorsun zalim. Dolayısıyla Allahu Teala velaterkenu ile lezine zalemu fe temassaku'n Sakın zulmedenlere zalimlere meyletmeyin yoksa ateş size de dokunur diyor allah Allahu Teala. Ve benim seninle bu anlamda içli dışlı olma mümkün değil. Yolu birleme mümkün değil. Çünkü senin yolun ateş Allah korusun. Biz ateşten korkmak için ateşten korunmak için iman ettik? Ve imanımız bizi ateşten korunmayı gerektirdi. Sen bizi ateşe çağırıyorsun. Biz sizi dünyalık sıkıntılara da çağırsa, siz bizi rahata çağırıyorsunuz. Siz bizi koltuklarda mücahitlik yapmaya çağırıyorsunuz. Siz bizi makam, atliye adliye, İslam davası eri olmaya çağırıyorsunuz. Siz bizi gazete köşelerinde efendim meşhur olmaya çağırıyorsunuz. Siz bizi televizyonlarda meşhur olup da İnsanların habire telefon yağdırmasına çağırıyorsunuz. Siz bizi güzel güzel maaşıyla geçimini ve evdeki kanepe koltuğu yenileyerek güzel güzel ev sahibi olma yoluna çağırıyorsunuz. Evet çok rahat bir İslami davaya çağırıyorsunuz. Evet bizim belki sahibi olduğumuz ya da hak olarak görmüş olduğumuz dava belki sıkıntıyı gerektiriyor. Adamı evinde ne ediyor, yurdunda ne diyor. Bugün nice müminler var Allah onlara kolaylıklar versin. Allah onları kurtarsın zulmün, zalimlerin pençesinden, hapisteler. Sırf Rabbim Allah dedikleri için, sırf hakkıyla Rabbim Allah dedikleri için işini kaybetmiş olan nice yiğitler, nice Müslüman kadınlar, bacılar var. Evet biz çağırmış olduğumuz belki hak dava, sizin anlattığınız İslam davası taban zıt. Siz kafirlerle gülüp oynaşmış olmayı hoş görüyorsunuz. Ve onlarla gülüp oynaşmış oluyoruz, hoş görmek de beraber bir de kalkıp bunu İslamileştirmeye çalışıyorsunuz. Eve sizin çağırdığınız maslahat. Maslahat. Bunu özellikle ifade ediyorum. Onlar maslahat diyorlar buna. Ama onlar maslahatın ne olduğunu bilmiyorlar. Maslahat, mefsedet nasıl, ne kavramlardır bunlar? Bunun tarifini bir yaptırın bakayım gerçekten onlara. Maslahat dediğin şey nedir? Ya Müslümanların karnının doyması. Öyle mi? E Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'de niye o kadar aç kaldı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındakileri mefsedete mi sokmuştu? Kafirlerin istediği gibi birkaç kuruş taviz verseydi iş olmayacak mıydı? Rahata erimeyecek miydi? <gülüyor> Rahatı bulmayacak mıydı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mı mefsedete soktu bu insanları haşa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi kızından ayrılırken Habeçistan'a gönderirken mefsedete mi sokmuştu haşa? Kızı Zeynep kocasından ayrılıp da yolda hatta çocuğunu bile düşürecek kadar perişanlıklara düşerken peygamber mefsedet verdim de miydi haşa? Maslahatı sizin kadar bilmiyor muydu haşa? Bilmiyor muydu? Memune radiyallahu anh o sıkıntıyı çekerken Bilmiyor muydu? Habesistan'a hicret ettikten sonra Habeşistan'a hicret ettikten sonra akrabaları tarafından yakalanan, alıkonulan ve bir sene boyunca her gün ağlayıp artık kendi akrabaların yeter ya git de kurtaralım dediği ve kaçıp ta Medine'nin yollarına düşen Ümmü Selema radiyallahu anh'a bunlar mefsedete mi düşüyordu? Bunlar mefsedetin ta kendisindeydi sizin bakışınıza göre. Vallahi siz dünyayı amaçlamışsınız, dünya sizlerin sizin gözlerinizi bürümüş, dünyalık rahatlarınızdan olmak istemiyorsunuz ve bunu da bir de utanmadan İslami'yleştirmeye çalışıyorsunuz. Bir de bunu kalkıp Allah'ın dinine hoş göstermeye çalışıyorsunuz, bu daha beter. Sadece dünyevileşmiş olmakta kalsaydınız size vallahi dokunmazdık bu kadar. Ama bir de bunu meşru yapmaya kalkmayın sizin maslahat anlayışınız, Kur'an'ın mefsedet dediği, fesat dediği şeyin tak kendisi Nedir maslahat dediğin ne? Bunların maslahatı rahatından olmayacaksın, maaşınlar olmayacaksın, keyfinler olmayacak evinler olmayacak akrabadan uzak kalmayacaksın, sıkıntılara düşmeyeceksin, hapise düşmeyeceksin, polisle karşılaşmayacaksın, fıstık gibi. Aha maslahat. Bu alan içerisinde istediğin kadar mücahit kesil, mücahit olabilirsin. Allah senden razıdır arkadan bir de fetahna in fetahnele kefet hem bubina suresini de bir daha geceler okudum Allah'ın yardımı senin nedir bit bu Allah aşkısin masdatınız Vallahi ve billahi. sizin bu maslahat dediğiniz şey Kur'an'a sünnete göre mefsedetin ta kendisi bizim sizinle beraber olmamız mümkün değil Çünkü biz Allah'ın peygamberini şöyle derken işittik. Şuayb Aleyhisselam'ın ifadesi bu Hud Aleyhisselam'ın ifadesi bu. Ne? Buna dediler ki, ya çok ağırsın. Sen Salih Aleyhisselam'a ne dediler? Salih Aleyhisselam'a dediler ki, Ya Salih, biz sana çok umut beslemiştik. Ya. Sen ne güzel adamdın. Seni övüyorduk, seni seviyorduk. Sana emin diyorduk. Geleceğimiz adına sana ümit besliyorduk. Öyle zeki, öyle efendi. insanların gözdesi bir kimseydi. Sana ne oldu? Ne oldu? Çünkü salih hakikati ortaya koydu, peygamber oldu. Salih la ilahe illallah dedi. Salih atak Allah'ın davası dedi. Sizin ortaklarınız batıl dedi. Allah'a kulluk edeceksiniz dedi. Ondan sonra dedi ki biz sana çok umutları beslemiştik. Dediler ki gel etme. Yani daha umut edecek şey var. Ne dedi Şuayb Aleyhisselam? Muhut Aleyhisselam ne dedi? Eğer dedi ben size muhalefet etmek gibi bir derdim yok diyordu. Ben sizinle muhalif düşmenin sevdalısı değilim. Ya mısınız? Ben sizle beraber doğdum, büyüdüm, aynı şehri paylaştık. Ben size gıcıklık besleyip de sizden ayrı düşünmek gibi bir yol tutmadım. Benim imanım bunu gerektiriyor. Eğer dediler, eğer dedi ben sizin milletinize uyarsam, sizin istek ve arzularınıza uyarsam ne yapmış olurum? Allah'a iftira etmiş olurum. Ne iftirası bu? Allah bana doğru yolu gösterdiği halde ona muhalif düşmek Allah'a iftiradır. Ve biz bu cemaat ismiyle ortada gezenlere sizler müfterisiniz diyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur diyorsunuz. Fiilinizle Allah'tan başka kafirlerin, Allah'ın düşmanlarının ilahlığını kabul eder gözüküyorsunuz. Ve hatta onlar gibi ilahlaşıp onların hükümleriyle hüküm koyuyorsunuz. Siz müfterisiniz, yalancısınız siz. Doğru sözünüze doğru durunsana bizim sizlerle işbirliği yapmamız mümkün mü? Tabii ki değil. Siz müfterisiniz. Siz fesattasınız. Çünkü Kur'an ve sünnete göre maslahat sahabenin bir tanesi ölürken başka bir tanesinin imanına vesile oldu. Nasıl vesileydi bu? Müşriğin bir tanesi sahabeye Sahabeden bir tanesine arkadan mızrağını, kam kamçısını sırtına indirdiği an o sahabe füzdü ve Rabbul Kabe diyordu. Kazandım. Allah'a Kabe'nin Rabbine hamdolsun kazandım. Ve öyle öldü. Adam kafayı yürümüştük. Anlayamaz ki. Evet bu müşrikler anlayamaz, asli kafirler anlayamaz. Onlar iman nedir bilmezler. Onlar ahiret nedir bilmezler. Kim diyordu? Hani diyor diye sizin dünyaya olan hevesinizden daha çok biz de ahirete aşık olmuş yiğitler var. Kimin sözüydü hatırlıyor musunuz? Hani Müslümanlarla kafirler arasındaki mücadelede Abdullah Azam mıydı? Bilmiyorum. Hani kafirler anlatırken sizin dünyaya olan iştiyakınızdan ve şevkinizden daha fazla bizde ahirete şevk ve özlem duyan yiğitler var. Siz neden bahsediyorsunuz? Evet kafirler belki anlamıyor. Hadi onlar ahiret nedir bilmiyor. Hadi onlar cennet cehennem nedir bilmiyor. Sen nesin? O adam için maslahat keyfinden olmamak sen nesin? Ayete muhalif olmanın cennetteki maslahatını yıkacağını bilmiyor musun? Allah'ın emirlerini çiğnemenin cennetteki maslahatını yıkacağını bilmiyor musun? Sen nesin? Sen niye şaşkınlık yapıyorsun? Hadi o zaten şaşkın. Senin durumun ne? Kur'an ve sünnete göre işte bu sahabe, o müşrik anlamamıştı bunu. Neyi kastediyor bu? Adamı öldüren benim kazandım diyen o bu ne biçim iş ya? Olacak şeyim Allah aşkına ve sorduğu soruşturdu baktı ki bu iman ya. Adam Allah'a iman etmiş, cennete iman etmiş. Ve onun derdi cennete kazanmak. Dolayısıyla bir müşrik tarafından şehit edilmiş. Kazandım Allah'a hamdolsun diyor. Maslahatta bu. Sana sorsan mefsedette. Kendini korusaydın ölmezdin. Bu nedir Allah aşkına çıkmasaydın başına bir şey gelmezdi. Bunlar münafıkların sözleri bunlar. Açın tövbesine bakın, eğer onlar bizle beraber Mekke'de oturup kalsalardı, ölmezlerdi demediler mi? Uhud Savaşı'nda eğer çıkmasalardı ölmezlerdi demediler mi? Allah-u demedi mi? Demirden taraklıkların içerisinde bile olsanız ölüm sizi bulmayacak mı? Evde olsanız ölmeyecek misiniz? Ney, maslahat dediğin ney? Maslahat dediğin Medine'de oturup çoluğuna çocuğuna bakmak, hanımına sahip çıkmak, çoluğun çocuğun rızkına sahip çıkmak, bunlarla geçinmekse Kur'an buna münafıklık diyor. Senin mefsedet dediğin Allah ve Resulü çağırdığı zaman çoluğu çocuğu terk edip de meydana çıkıp kafirlere karşı Allah için mücadele edip ölmek ise Allah buna maslahat diyor. Ne yapacağız? Sizin maslahat dediğiniz şey ne Nedir maslahat? Cezayir bölgesinde adamın bir tanesinin tarlası var. Tek geliri orası. Büyük bir tarla. Ve o bölgede, orada iyi de üzüm yetiştirmiş adam. Üzümü ise Fransa'daki bir fabrikaya satıyor. Ve sadece oraya satıyor hatta. Sırf orası için yetiştiriyor. Diyorlar ki, Bak bu firma ne iş yapıyor? Haberin var mı? Var. Evet bu üzümden işki yapıyorlar diyor. Özel bir işki yapıyorlar. Artık üzüm mayhoş mudur? Ne zıkkımsa onların yaptığı o alkol pisliği. Sen buna verme. Çünkü sen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile beraber Allah azze ve celle içenle beraber onun kesimi lanetledi diyor. Bunun reklamını yapan da onun için üzümü eken de götüren taşıyan da getiren de masaya tutan da Hepsi. Lanet lanetli. Şimdi birileri kalkıp fetva verdiler. Ya bu adam maslahatı dünyevisi bu adamın umrunda değil. Adam bunu ekmese aç kalacak. Yani aç adam aç kalmak ne din nedir senin? Ya da bir ara işte Türkiye'de bir televizyonda hatta sen söylemiştin. Televizyonda hocaya soruyorlar. Hocam ben ne işte iktisat okudum, bilmem ne okudum. Ekonomi okudum, bilmem bankacılık okudum. E benim çalışmış olduğum bankada haram olan faize, faizle işlem var. Ben bunu ister istemez yazacağım. Yani çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam faizi alana da, verine de, şahitlik edine de, katibine de lanet etmiştir Allah diyor. E yazacağım, edeceğim, şahitlik yapacağım, bütün bunları yapacağım ben. Ama eğer ki bu işte çalışmazsam işsiz kalacağım hocam diyor. İşsiz kalacağım, benim durumum nedir? Hocanın verdiği fetva ne? Zarurettir. Zaruret. Dolayısıyla sen daha güzel bir iş en azından bankada kazandığın kadar ya da ondan daha fazla kazanabileceğin özel bir şirket bulana kadar tabiri caizse, bu benim sistemim burası, bunda çalış. Çünkü zarurettir. Zaruretlerde haramları ne kılar? Helal kılar. Mahzurat. Zaruretler mahzurlu olan şeyleri helal kılar. Alın size fetva. Zaruret mi bu Allah aşkına ya? Adamın kafasını, bu hoca ha. Yani televizyona çıkmış fetva dağıtan adamın maslahat ve mefsedet anlayışı bu. Sıradan bir cahil havastan bir değil güya. Ya da köylü Mehmet Ağa değil bu. Hoca denilen adam bunu zaruret diyor ya. Allah'tan korkmuyor musunuz siz ya? Sanki adamın sıfır iş bankacılık. Onun gerisinde ölümle karşı karşıya kalmış. Yani memlekette banka işi ya da en az o işte çalışan, o işten daha aşağı çalışan da ölüyor mu? Ne zaruretinden bahsediyorsun sen? Adamların kafası dünyalığa takılmış. Yani dünyalık rahatı adam maslahat geliyor. Cemaat var, cemaat devam edecek. Cemaatin bozulmaması adam maslahat geliyor. Dolayısıyla cemaat her türlü küfre, kafirlere, itaaten ses çıkaramasın. İşte efendim boy göstermesin ki göze batmasın. Yoksa kapatırlar. İyi de kapatmazsa bu adam kafire itaat edecek şu hususta. Kapatmazsa şu haramı işleyecek. Kapatmazsa şu hakikate haykırmayacak. Bunların hepsi Kur'an'a göre batıl. Batıl olan şey fesat, mefsedet. İyi e olsun cemaatte kalması lazım. Bu da maslahat. Adam maslahat anlayışı bu. Ya Bu kadar kıt akıllı olur mu Müslüman? Senin maslahat dediğin şey nedir? Maslahat hem dünyada hem de ahirette iman ile bağlantılı olan doğru amel <gülüyor> ya da dünyadaki amel olarak ortaya koyduğunda cennetteki kurtuluştur. Maslahat odur, o eksenlidir. Seni cennette Allah'ın izle mahşer günü senin lehine sonuçlanacak olan fiil iman bakımından lehine sonuçlanacak olan fiil maslahattır. Mahşerde senin aleyhine sonuçlanacak olan her fiil mefsedettir. Velev ki dünyada sen fayda gör. Velev ki dünyada sen rahat gör. Tevbe suresi 24 niye anlatıyor? Dolayısıyla maslahat ve mefsedet olarak tevhid ekseninin dışına sapmanın olduğu herhangi bir yerde bir beraberlik söz konusu olamaz. İtikat, asıl önemli olan yer burası. Neden itikadi olan yere de bu kadar vakit ayırdım? Çünkü fıkhi olan ihtilaflar bir fırkanın başka bir fırkayı, bir cemaatin başka bir cemaati terk etmiş olmasını gerektirmez. Çünkü fıkhi ihtilaflar sahabede de vardı. İbn-i Teymiyan dediği gibi, rahimahullah, her kim Müslümanların arasındaki yani fıkhi ihtilafların bitmiş olduğunu amaçlarsa, tabiri caizse o ütopya içerisindedir. Bu kıyamet kadar da böyle gidecektir. Fıkhi ihtilaflar olabilir. Sahabede de vardı. Sahabeden kimisi, çok affedersiniz, Cenabet halinde iken bile Kur'an okunabileceğini söylerken, birisi arkasız okunamaz derdi. Onlarda da vardı bu. Yani, kimisi seferi hükmünde bir çeşit düşünürken öbürü öyle düşünürdü. Öyle iştihat ederdi. İştihattaki farklılık fırkalaşmayı gerektirmez. Ve fırkalaşmayı gerektirmeyecek kadar iştihattaki ihtilafta hiçbir beis yoktur. Bunda beis yoktur. Farklı bir şekilde namaz kılmış. Efendim namaz kıldığında... Rüküden kalktıktan sonra ellerini bağlayacağım mı? Bağlamayacak mısın? Hani namaz kılıyorsun kalkmış, elleri kenara koyuyorsun. Açıyoruz normalde. İşte kaldırırken elleri bağlayacağız mı? Bağlamayacağız. Öbürü der ki bağlayacağız. Niye bağlayacaksın? Çünkü hadis var demiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazında kıyamda olduğu her halinde elleri bağlardı. Her kıyamda iken elleri bağlı olurdu. Öbürü de diyor ki hayır arkadaş, rükudan kalktıktan sonra eller bağlanmaz. Niye bağlanmaz? Çünkü bunun hakkında delil yoktur. Senin bahsetmiş olduğun kıyam içindir. Rükudan kalktıktan sonraki dik duruş kıyamdan değildir. Çünkü kıyam dediğin nedir? Kıraatın olduğu yerdir. Kıraatın olduğu yer. Yani Fatiha'yı ve Kur'an'dan ayetleri okuduğun yerdir. Kıraatın olduğu yer kıyamdır. Orası kıyam değil ki Aleyhisselatü Vesselam. Orası sadece aradır. Rüküden kalkarsın sonra tekrar gidersin. Dolayısıyla sahabeden de böyle bir nakil yok. Tabi da böyle bir şey gelmemiş. Mezheplerde de böyle bir şey yok. Dolayısıyla rüküden kalktığınızda eller bağlanmaz diyorsun. O da öyle görmüş. E görsün. Ne yapalım? Vay sapık cemaat mi diyelim şimdi? Ne alakası var? Efendim ikinci rekattan kalktıktan sonra üçüncü rekata kalktığında tekbir getirilecek mi? Getirilmeyecek mi? Kimisi getirmiş, kimisi getirmemiş. Ne yapacağız? Şimdi kan gövdeyi mi götürsün? Fırkalaşma mı olacak? Hayır. Halbuki çok vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinin bir kısmı bunu sürekli yapmış, bir kısmı hiç yapmamış, bir kısmı da arasına yapmıştır. İmmit Emine'nin aktardığı gibi. Yani normal birinci rekatta, ikinci rekatta, üçüncü, dördüncü rekatta aleyhissalatu vesselam ve sahabesinin elleri kaldırmış olduğu rivayetleri zaten var. Ya tekrar tekbir aldıkları rivayetleri zaten var. İkinci rekattan yani ettahiyyatü'den sonra kalkınca eller tekrar tekbir getirecek mi? i̇bn Teymiyye diyor ki sahabenin bir kısmı bunu hep yaptırmış. Bir kısmı hiç belki yapmamış. Ve bir kısmı bazen yapmış bazen yani sahabede bunu yapanlar da var yapmayanlar da var. Dolayısıyla buna biz müstehap deriz diyor. Bazen yapılmış olması, isteyen yapmış olması Ha yap yapma. Ya da Efendim kadının yüzü haram mı değil mi? Yani bu gibi meseleler fırkalaşmaya ne yapmaz? Sebebiyet vermiyor. Çünkü fıkhiidir. Dolayısıyla fıkhi ihtilaflar zaten farklı bir grup oluşturmazlar. O yüzden de buna bu kadar kasa bir yer ayırdık. Ha detayı mı? İşlemiştik i̇şte Allah'ın internet sayfasında yüklü. Mezhepler, mezheplerin doğuşu arasındaki ihtilaflar ve mezheplere karşı duruşumuz diye iki saatlik bir dersimiz var. Oradan da bakarsanız zaten Allah'ın izniyle görüyorsunuz özellikle mezhepler nasıl doğmuşu. Diğer mezheplere, şu, takmi, diğer mezheplere karşı duruşumuz nasıl olmalı? Nasıl değerlendirmeliyiz? Ya da topyekun mezheplere karşı bakışımız ne? Yani orada detayı var. Ama itikadi olarak <gülüyor> eğer ki bir sapma söz konusu ise biz Allah'ı seviyoruz. Ve Allah'ın zatına, isimlerine, sıfatlarına, muhalefet eden, kendisini ona ortak koşanları bir kere tekfir ediyoruz, reddediyoruz ve onları tanımıyoruz. Onlarla aramızda, onlar tek olan Allah'a kulluk edinceye kadar zaten düşmanlık verilmiştir. Onlarla da sistemleriyle de. Onlara göz yuman, onların kapısına giden ve netice olarak onlara çıkan her yol ve yol sahibini zaten batıl bilmişsiz, bir birlikteliğimiz zaten söz konusu olamaz. Ama tabii bu bizim dediğimiz gibi insan hukukunu insani sınırları aşmayı gerektirmemeli. Yoksa bugün değerlendirilenler vardır bilirsiniz. Hani falanca grup mu? Abi hep gösteriş, hep gösteriş. Ya öyle deme. Yani orada Allah rızası için yapan, bunun için gerçekten samimiyetini ortaya koymuş ama saf olduğu için gerçeğin farkında olmayan ya da Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir amelinden dolayı sapmasını takdir ettiği bir kimse olabilir. Suçlamak, hakaret bunlar söz konusu tabii ki değil. Bizim üzerimize düşen ne yapmak? Hidayeti ortaya koymak, haf batıl ortaya koymak. Evet özetleştirebileceğim şekilde bu şekilde inşallah özetlemeyi düşündüm. Bir derse de inşallah sıkıştırdığımı düşünüyorum. Allah Azze ve Celle bizleri inşallah doğrudan ayırmasın. Hakta ilêsin, haktan ayırmasın, hak ile yaşasın ve hak üzere inşallah canımızı alsın. Şirk koşmaksızın bizi kendisine kavuşan ve o şekilde bağışlanmış olan kullarından eylesin. Allah ﷻ'den razı olsun ve ﷺ. Rabbi'l Allah ﷻ'ten razı olsun.